Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yönelteceğiz. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Buradan tüm yaşlı, genç, çocuk, öğrenci kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, güzelliği üzerinize olsun efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemden Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övülmeye layık olan Allah'tır, Övme hakkı olan da Allah'tır. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan O'dur. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli Beytin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz öncelikle hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. efendim. Efendim Remzi Şenol, Allah selamı üzerinize olsun. Ellerinizden öpüyorum. İmanımızı nasıl artırırız? Kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Audo billahi min shaitan rajim. rahim Es-selatu ve selamun aleyke ya seyyidil evvelin ve ahirin ve ila jamiil enbiya'i vel mersalin ve ila jamiil evliyai ve elhamdülillahi rabbil alamin. İmanımızı nasıl arttırabiliriz? Allah ayet-i kerimede buyururdu. Allah müminleri anlatırken. Evet, müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. İmanı artırabilmek için Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek lazım. Ayetleri dinleyip, okuyup, ayetler üzerinde tefekkür etmek lazım. Allah ayetleriyle imanı artırır iman deyince, imanın artması deyince ne olarak anlamak gerekir? Muhabbeti artar. Evet, i̇man açtır, muhabbettir. Kulun muhabbeti, Allah'a olan muhabbeti arttıkça, Resulüne olan muhabbeti arttıkça, ahirete olan muhabbeti arttıkça, Allah'ın ayetlerine olan muhabbeti arttıkça ne olur? İmanı artar. Muhabbeti arttırmak lazım. Bunun için de Evet, yapılması gereken şey Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek Rabbim bunu bana söylüyor bunu bana söylemiş deyip ayetleri öyle dinlemek öyle okumak gerekir sonra Allah'ın kendisine ne demek istediğini anlamaya çalışırken evet tefekkür etmiş olur denilemesine tefekkür etmesi gerekir yani tefakuh etmesi gerekir ayetlerin arkasındaki manaya bakmaya çalışması gerekir yani tedbir etmesi gerekir. Aklını kullanıp düşünmesi gerekir. Tahakul etmesi gerekir. Onun için Allah öyle buyuruyor de ayet-i kerimede. Siz tefekkür etmez misiniz? Tedebir etmez misiniz? Akletmez misiniz? Tefakuh etmez misiniz? Eğer böyle yaparsak evet, imanımız artar. Yani muhabbetimiz artar. imanımız artar. Olan iman harlanmış olur. İmanı böyle bir yanan ateş olarak anlayacak olsak ateşi harlamış oluruz. Ateş harlandıkça ateş artmış olur. Aynı şekilde muhabbet de öyledir, iman da öyledir. İmanı harlamak gerekiyor. Evet, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmekle. Bir de Allah'ı zikretmekle. Allah için bir şeyler yapmaya çalışmakla. Allah için çaba, gayret sarf etmekle. Allah için cihad etmek, cehd etmek etmekle iman artar. Kul bunu yapmaya çalıştıkça bunun böyle olduğunu tadar. Bütün şiddetiyle tadar. Aynı şekilde mesela Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Secde et, yaklaş. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anidir. Buyurdu Resulullah Efendimiz. secdede de Allah'tan isteyin. Uzun uzun secde etmek. Secde ederken Rabbimizin huzurunda olduğumuzu, mirajda olduğumuzu tadı, Rabbimizle baş başayken halimizi Rabbimize arz etmek. Evet, bu imani, muhabbeti, yakınlığı arttırır. Zaten en yakın olduğumuz andır o an. O anı artırmaya çalışmak lazım. Secdeyi arttırdıkça, çoğalttıkça, uzattıkça yakınlık artar, beraberinde evet, muhabbetimiz, imanımız artar. İmanın artması için evet, Allah'ı zikretmek dedik. Bir de her halükarda sohbetini Allah ile yapmak. Yürürken, konuşurken veya yatarken, yatmadan önce herhangi bir derdi olduğunda, sorunlu olduğunda veya Allah kendisine bir nimet ikram ettiğinde yapılması gereken şey Allah ile konuşup ona şükretmek, ona hamd etmek, onu tesbih etmek, bununla beraber halini arz ederken duada bulunmak, istihbarda bulunmak veya o sıkıntının giderilmesi için duada bulunmak. Allah ile olan her anımız imanımızı arttırır. Yani Allah'tan gafil olmadığımız, gaflette olmadığımız her an imanımız artmaya devam eder. Bir gün içinde hayatı öyle hesap etmek gerekir. Eğer günün yarısından fazlası Allah ile beraber geçiyorsa imanımız artmaya devam ediyor demektir. Ama yarısından fazlası gaflete geçiyorsa imanımız artmaz. Çünkü insan mutlaka gönlüne istese de istemese gönül bir ayna gibidir. Hangi tarafa dönerse o döndüğü tarafta ne varsa o onun gönlüne akseder. Eğer Allah ile beraber değilse, onu unutmuşsa, ondan gafilse o gönül lekelenir. O imanın, o manevi olarak yanan o ateşin, aşkın, muhabbetin üstü örtülür. Eğer yarısından fazlası hayatı yaşarken bir gün içinde, yarısından fazlası eğer örtmekle geçiyorsa, gafletle geçiyorsa iman artmaz. Tam tersine o aşk, o muhabbet, dolayısıyla iman eksilmiş olur. Ama yarıdan bir, defa, bir fazla da olsa bir artmış olur. Bunun için olması gereken şey nedir? Seven sevdiğini unutmaz. Unutmamalıdır. Eğer biri birine aşık olsa, nasıl onu unutmuyorsa, kul Rabbine aşık olunca, iman edince, onu her şeyden çok sevince, Evet, onu unutmaz. Onu unutmadığından dolayı her anda imanı artmaya devam eder. Öyle ki her zerresiyle aşk olana kadar iman olana kadar muhabbet olana kadar bu devam eder. Zaten bu arttıkça istese de istemese de gönlünü Rabbinden başka tarafa çeviremez. Her ne onu çevirmeye çalışırsa çalışsın o başka tarafa dönemez. Bir an için böyle başka tarafa dönse bile hemen Rabbine döner. Evet. İmanı arttırmak için evet, yapmamız gereken şey Rabbimizle beraber olmak. Beraber olduğumuz her anda o artmaya devam eder. Ama eğer Rabbimizi bilmiyor ve tanımıyorsak Rabbimize bakarken, teveccüh ederken, tefekkür ederken eğer onu anlamamışsak, el Esmaur hüsnasından anlamamışsak, isimleriyle onu anlayıp, tanıyıp, sevememişsek şeytan binbir türlü vesvese verir. Binbir türlü şüphe verir. Allah hakkında süizanda bulundurur, Allah'tan uzaklaştırır. Onun için ilimsiz, İman olmaz. Bir kulun ilmi ne kadarsa Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsa, marifeti ne kadarsa imanı da ona göredir. Aşkı muhabbeti ona göredir. Evet, bir de yapılması gereken şey nedir? Allah'a olan marifetimizi tamamlamak. Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıp marifetullahı tamamlamak. Bir yandan tarifetimizi tamamlamaya çalışırken, evet bir de o Allah için yaptığımız her şey, unutmadığımız her anda imanımız artmaya devam eder. Diğer sorusu neydi arkadaşım? bir yeri kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Evet, kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtuluruz? Herkesin kötü alışkanlıkları olabilir, bir kul olarak, bir beşer olarak. Bunun için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Bazen çaba gayretle sarf eder. Bundan kurtulamayabilir. Bunun için Allah'tan yardım istemek lazım. Ya Rabbi bana yardım et. Ben bu haliyle huzuruna gelmek istemiyorum. Huzurunda mahşup olmak istemiyorum. Sen biliyorsun ki Ya Rabbi, ben seni seviyorum, seni istiyorum. Sana karşı mahcup olmak istemiyorum ama kendimi bu yanlıştan da alıkoyamıyorum. Nefsime güç yetiremiyorum. Kendime güç yetiremiyorum. Bana yardım et. Demesi lazım. Evet görecek ki evet hep beraber göreceğiz ki yardım Rabbimiz bize yardım eder. O kötü alışkanlıklardan, yanlışlarımızdan kurtuluruz inşallah. Evet. Sevgili izleyenlerimiz Öncelikli olarak geçen haftadan kalan sorularınızı Efendimiz'e yöneltiyoruz. Hemen ardından inşallah yeni gelen soruları soracağız. Efendim Konya'dan Kamile Hanım bir Allah dostu yakında savaş çıkacak o yüzden köylere taşının demişti. Bu durumda şehirdeki evi bırakıp köye taşınalım mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Böyle şeyleri düşünmek doğru değildir. Savaş da çıksa, barış da olsa, olmamız gereken yerde durmamız gerekir. Eğer savaşmak gerekirse, savaşmak da gerekir. Eğer bir yerde bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa, savaş varsa, mutlaka orada bir musibet vardır, bir bela vardır, bir imtihan vardır. Bir kazanma imkanı da vardır, bir hayır da vardır. Bize düşen dünya hayatının hesabını yapmak değildir. Ahiretin hesabını yapmaktır. Acaba savaş olsa o anda, o durumda, böyle bir durumda Allah'ın rızasını nasıl kazanırız? Burada kalarak mı kazanacağız yoksa köye giderek mi kazanacağız? Bakacağız ona. Eğer bir yerde sorun sıkıntı varsa oraya Allah rahmetini oradan çekmiş demektir. Oraya rahmet inmiyor demektir. Neden dolayı? Rabbimizden yüz çevirdiğimizden dolayı. O zaman yapılması gereken şey Rabbimize dön dönmektir, tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Tövbeye, istiğfara davet etmektir. Hakka davet etmektir. Rahmete davet etmektir. Sabra davet etmektir. Yapmamız gereken şey budur başka yere taşınmak değil. O geldiğinde, o anda nasıl yapılması gerekirse, öyle yapmaya çalışmak lazım. Daha gelmeden tedbir olsun diye böyle bir şeyi yapmaya çalışmak doğru değildir. Onun için, olduğumuz yerde bekliyoruz. Bununla beraber Rabbimize tevekkül ediyoruz. Durum ne olursa olsun, gelen her ne olursa olsun, mutlaka onu karşılamaya hazır olmak gerekir. Kazanmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Ebedi hayatımızı kazanmak için. Evet. Bunun yerde kazanmaya çalışacağız. Başka tarafa gitmeye de gerek yoktur inşallah. Efendim Muğla Milas'tan Yusuf yukarıca Kur'an'ı okuyup anlayıp hayatımıza tatbik edebilmek için kaç defa okumamız gerekir? Evet. Kur'an'ı okuyup anlayıp hayatımıza tatbik etmek için kaç defa okumamız gerekir? Allah ayet-i buyuruyor. Bıkılmadan, usanmadan okunan bir kitap indirdik sana. Evet, Kur'an Kur okunan demek bıkılmadan, usanmadan okunan kitap. Hiç insan sevdiğinin konuşmasından bıkar mı? Bıkmaz. Bir de sevdiği kendisini yaratan Rabbi ise hiç onun Sözünü dinlemekten bıkmak, usanmak mümkün müdür? Asla. Ama onu anlayıp hayatımıza tatbik edebilmek için kaç sefer okumamız gerekir? Ya da bize ne kadar zaman lazım? Eğer ille de bir zaman vermek gerekirse buna 23 yıl diyeceğiz. 23 yıl. Çünkü Allah vahyini 23 yılda indirmiştir. 23 yıl boyunca tekrar tekrar okumak gerekir. Eğer bir sahabe gibi anlayacak olsak, anlasak 23 yıl yeterlidir. Yoksa 23 yıl yetmez. Belki 123 yıl gene yetmez. Evet. Sahabe gibi anlamaya çalışacağız. Bir yandan okuyup, anlayıp, imana dönüştürüp, aklaka dönüştürüp, amele dönüştürmeye çalışacağız. Okumaya devam edeceğiz. Bazen olur. Evet, 100 kere okuduğumuz ayet, 101. sefer okuduğumuzda bize öyle bir ufuk açar ki, öyle manası, öyle bir gönlümüze iner ki onu tadar ve yaşarız. İşte o anda, o ayet bizde imana dönüşmüş olur. Onun bilgisine sahip olmak başka bir şey, bizde imana dönüşmesi başka bir şeydir. İmana dönüştüğünde onu tadarız. Bütün şiddetiyle onu tadar ve her zerremizle, o ayet karşısında, ayetin gönlümüze inişi karşısında ürpeririz. Evet. Bunun için buna üç sefer, beş sefer, elli sefer demek mümkün değildir. Sürekli okunması gereken kitaptır. Okuyup bitirdiğinde bir daha başlaması gerekir. Bütün hayatı boyunca bunun böyle devam etmesi gerekir. Bütün müminler için bu böyledir. Okudukça veya Dinledikçe evet. ilk kazandığı şey nedir? İmanı artar. Rabbini dinlemiş. Evet. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttırırlar. İmanını arttırır. Bununla beraber Rabbini tanır. Marifeti artar. Rabbini, Rabbinin kelamını ciddiye almıştır. Rabbini dinliyor. Sevdiğini dinliyor. Evet. Onun için dinledikçe sevgisi artar, muhabbeti artar. Yani imani artar. Bununla beraber marifeti artar. Rabbini biraz daha tanır. Tanıdıkça biraz daha sever. Bir daha sever. Evet, Sevdikçe yakın olur. Çünkü e, yakınlığın ölçüsü sevmektir. İki kişi birbirini seviyorsa onlar birbirine yakındır. Birbirini sevmiyorsa bir arada da olsalar onlar birbirinden uzaktır. Kul da Allah'a yakın olmak için, mukarrabun olabilmek için, Allah'a yakınlardan, yakın olanlardan olabilmek için sevgisini, imanını arttırması gerekir. Evet. Allah'ın ayetlerini evet, dinlerken o sevgisi, muhabbeti artar. Dolayısıyla bütün hayatı boyunca, son nefesine kadar sürekli onu okuması gerekir, tekrar etmesi gerekir. Allah bıkılmadan, usanmadan, okunan kitap dedi eğer Allah öyle söylediyse biz de müminsek bu bizim için böyledir ama mümin olmayanlar için Rabbini bilmeyenler tanıbyanlar sevmeyenler iman etmeyenler için bu böyle değildir bir sefer bile okuyamaz ona sıkıntı verir bir sefer bile dinleyemez dinlerken sıkıntı verir bir şey anlayamaz hatta değil onun imanını artırmak onun küfrünü arttırır, nifakını arttırır onu Allah'a yaklaştırmaz, tam tersine uzaklaştırır. Neden dolayı? İmani olmadığından dolayı, Allah'ı tanımadığından dolayı, iman etmediğinden, Allah'ı sevmediğinden dolayıdır. Söyledim biraz önce, insan sevdiğinin konuşmasından, sözünden bıkar mı? Bıkmaz. Ama sevmiyorsa bıkar. Usanç duyar. Usanır. Sıkıntı duyar. Evet hayatını sonuna kadar tekrar tekrar okuması gerekir. Her okuduğunda hayat 10 sene sonra bakar ki bir ayeti 50 sefer, 100 sefer, 500 sefer okumuş ama ilk defa okumuş gibi onun gönlüne iner. Mesela ayetlerin gönlümüze inmesidir. Bizde imana dönüşmesidir. Evet. Efendim, kardeşimizin bir sorusu daha var. Allah rızası için bir şey yapıp karşılığında cenneti kazanmayı istemek doğru mudur? Ben şimdiye kadar hep cennet için çabalıyordum. Hocamızı dinledikten sonra anladık, anladım ki Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermek gerekiyormuş. Bir de hocamızdan dua istiyorum. Allah yolunda olmak için, Allah yolunda olanlarla olmak için, Kur'an-ı Kerim'i okuyup hayatına geçirenlerden olmak için demiş efendim. Evet. İnşallah Allah yolunda olmuşuz. Allah yolunda olanlarla beraber olmuşuz. Duası kabul olmuş zaten. Bunun içinde Allah'ın kelamını okuyup, anlayıp, yaşamak için de inşallah biraz çaba gayret sarf eder. Allah bunu ihsan eder, ikram eder. İbadet yaparken sadece cenneti istemek yeterli olur mu? Yeterli olmaz. Bu, nefse iman etmek olur. Nasıl? Cenneti eğer kendimiz için, nefsimiz için istiyorsak, demek ki nefsimizi seviyoruz, nefsimize iman etmişiz, onun için nefsimiz için cenneti istiyoruz demektir. Ama bir de Allah'ın yarattığı gülü üzerinde bir hakkı vardır. Hak. Allah'a iman etmek, Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Allah bizim kendisini sevmemizi seviyor. İman bu. Buna beraber sevilmek onun hakkı. Çünkü her şeyimizi, varlığımızı ona borçluyuz. O ikram etmiş. Eğer ona hakkını teslim etmezsek kendi kendimize hakkımızı teslim etmemiz mümkün olmaz. Başkalarının hakkını teslim etmemiz mümkün olmaz. Önce Allah'ın hakkı. Allah'ı her şeyden çok, canımızdan çok sevmemiz lazım. Nefsimizden çok sevmemiz lazım ki iman olmuş olsun. Cenneti isteyerek yapılan ibadet Allah'ı çok seviyorum manasına gelmez. Böyle bir hal, böyle bir tavır da olmamış olur. Ama Rabbim benden razı olsun, Rabbim beni sevsin, Rabbim benim yaptığımı takdir etsin, beğensin, kurum güzel yaptın desin, hurum seni seviyorum desin, hurum yaptığını beğendim desin. Dediysek bu imandır, bu Allah'ı sevmektir, bu Allah'ın hakını teslim etmektir. Yoksa herhangi bir şeyi, nefsimiz de buna dahildir, Canımız da buna dahildir. Allah'ı sever gibi seversek, Allah onu mümin olarak kabul etmez. Öncelik imanındır. Öncelik Allah'ındır. Hak Allah'ındır. Evet, onun için. Önce Allah'ı seviyoruz. Allah'ın rızası için diyoruz. Dostluğu için diyoruz. Sevgisi için diyoruz. Cemali için diyoruz. Bunun içinde cennet var mı? Elbette ki. Cennet, cenneti Öyle anlamak gerekir. Allah'ın Kur'uni sevmesine karşılık yaptığı ikramdır. Yani imanına karşı yaptığı ikramdır. Ameline karşı değil, imanına karşı. Allah'a iman, Allah'a abd olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak yaratılışın gayesidir. İbadet ise araçtır. Sevmenin aracı, iman etmenin aracı, imanı artırmanın aracı... Allah'a yakın olmanın aracı, miracın aracı. araçla da amacı birbirinden ayırt etmek gerekir. Önce amacı bilmek lazım, sonra aracı bunun için kullanmak lazım. Evet, kardeşimiz doğru anlamış. İnşallah önce e, iman ederiz. imanımızı artırırız. Gerçek manada la ilahe illallah deriz. Muhammedun Resulullah deriz. Zaten Allah'ın rızasını kazandığımızda cennetin en yüksek makamı, en yüksek dereceleri vardır. Evet. Efendim, Şanlıurfa, Viranşehir'den Necdet Zencirci. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Hocamı çok seviyorum, bana dua etsin. <gülüyor> Rabbimin yolunda yürümek ve ölmek <gülüyor> istiyorum demiş. Evet. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye aleyhissalatu vesselam. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de olursunuz. Allah yolunda yürürken ölenler, evet, Allah yolunda aynı zamanda ölmüştür. Allah yolunda yürüyor. Nerede, ne zaman, nasıl ölürse ölsün, o Allah yolunda ölmüştür. Bütün mesele Allah yolunda olmaktır. Allah yolunda olanlarla beraber olmaktır. Tek başına değil yoksa kendi kendimize bir hayale kapılmış oluruz. Bulunduğumuz yerde evet mutlaka Allah yolunda olanlar vardır. Allah yolunda çaba gayret sarf edenler vardır. Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatı kazanmak için, Allah'ın vahyini taşımak için, Allah'a abd olmaya davet etmek için çaba gayret sarf edenler vardır. Onlarla beraber olup, onlarla beraber Allah yolunda yürümeye çalışıp, aynı zamanda Allah'ın yoluna da davet etmek lazım ki Allah yolunda olabilelim. Kendi kendimize bu işi yapmaya kalkışmayalım. Evet, Onlarla beraber olduğumuzda Allah yolunda olmuş oluruz. Allah yolunda çabamızı, gayretimizi sarf etmiş oluruz. Dolayısıyla ölürken Allah yolunda ölmüş oluruz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi de ki, Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti üzerimize tecelli etmiş demektir. O ayete iman ettik ve o ayet bizde amele dönüşmüş, hayata dönüşmüş, dönüştü demektir. Bütün ayetler böyledir. Bir ayet bile hayatımızda eğer yoksa bizde hayata dönüşmemişse, ahlaka dönüşmemiş, amele dönüşmemişse, o ayete evet, iman olmamıştır. Ayeti okumuşuz, anlamışız ama imana dönüşmemiş demektir. Evet. Efendim Hollanda'dan Mehmet Doğan selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben Hollanda'dan Mehmet demiş hocam size bir sorum olarak kıyamet gününde Allahu Teala'yı görecek miyiz diye sormuş efendim. Evet. Resul Efendimiz öyle buyurdu. Kıyamet günü cennete cennete giden bütün kullar Allah'ın cemalini müşahede eder. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyuruyor. O gün yüzleri vardır, evet, tap tazedir, nur saçar, aydınlıktır, nur saçar. O nur saçan haliyle Rablerine nazar ederler. Rablerinin cemalini müşahede ederler. Elbette ki o nuru Rabbinin cemalinden ağrıyor Rabbinin tecellisinden ağlıyor. Buna beraber Rabbinin cemalini nazar eder. Rabbinin cemalini müşahede eder buyurdu. Yüzler de vardır, kapkara kesilmiştir buyurdu. Onlar da Rabbinin cemalinden, Rablerinden mahrum oldukları içindir. Hem cennette olduğu gibi aynı şekilde dünyada da Allah'ın cemalini müşahede etmek vardır. Bütün veliler, bütün müşid-i Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Velayetin derecesi de bununla ölçülür. Yani hangi isimlerden, kaç isimden Allah'ın tecellisini, cemalini müşahede etmişse derecesi ona göredir. Veli deyince bunu böyle anlamak gerekiyor zaten. Velayeti kendisine teslim edilmiş veli. Çünkü adım adım basamak basamaktır. Dünyadayken Allah'ın cemalini nasılmış müşahede eder? Allah'ın cemalini müşahede cennette vardır. Evet Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Bu dünyada öyle bir cennet var ki o cenneti bulanlar ahiretteki cenneti unutur. Sahabe sordu nasıl Yarın Allah? buyurdu ki ona marifetullah cenneti denir. Allah'ı tanıma cenneti. Allah'ın cemalini müşahede cenneti. Nerede müşahede ediyor? Hep anlatırken söylüyoruz. Birinin cennete layık olabilmesi için gönlünün cennete dönmesi gerekir. Gönlünün cennet olması gerekir. Bir gönül cennete dönmüşse işte o gönülde Allah'ın tecellisi müşahede edilir. Eğer bir gönül Allah'ın isimlerin tecellisiyle güzelleşmişse, nurlanmışsa, Allah'ın isimleri o gönülde tecelli etmişse, evet, oraya tecelli eden Allah'ın isimleridir. Dolayısıyla o cennete dönmüş gönüldür. Allah oraya tecelli eder. O kul kendi gönlünde, gönül aynasında Allah'ın cemalini müşahede eder. Tecellisini müşahede eder. Ve bu velayetin ölçüsüdür dedim velayetin kura teslim edilmesinin ölçüsüdür. Evet, adım adım yürünür, bir müşkid-i kamire tabi olunur, onunla beraber yürür. Evet, gönül cennete dönünceye kadar, gönül cehennem olmaktan kurtulup cennete dönünceye kadar. Evet, gönül cennete döndüğü günde, evet, o kendi gönlünde, gönül aynasında Allah'ın cemalini müşahede eder. Efendim, hayırlı akşamlar. Hocamın ellerinden rüperim. Hocamızdan dua istiyorum. Bir evlilik yaptım, olmadı. Şimdi <gülüyor> yeniden evlilik niyetindeyiz. Rabbimizin istediği gibi bir evlilik olsun istiyorum. Bunun için hocamızdan dualar talep ediyorum. Allah razı olsun demiş efendim. Allah Resul, olsun. razı olsun. Allah mesut eylesin inşallah. Evliliği yaparken mutlaka hesabı doğru yapmak lazım. Kendimize sadece dünyada bir arkadaş seçmiyoruz. Ebedi hayatımızı beraber kazanmak için kendimize yoldaş seçiyoruz. Ebedi hayatı kazanırken birbirimize yardım edecek evet. arkadaş seçiyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için birbirimize destek olacağımız, yardımcı olacağımız evet, arkadaş, dost, sevgili, yakın, sırdaş seçiyoruz. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Biriyle ya marından dolayı evlenilir, ya güzelliğinden dolayı evlenilir, ya onun soyundan, sopundan dolayı evlenilir veya ahlakından dolayı evlenilir. Ahlakının güzelliğinden dolayı evlenilir. Siz ahlakı güzel olanı tercih edin buyurdu. Onun için ahlakı güzel olan mümini tercih etmemiz gerekir sadece ibadet yapıyor diye değil. Namaz kılıyor, Kur'an okuyor diye değil. Ahlakına bakmamız gerekir. Eğer ibadeti onun ahlakını güzelleştirmişse, Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş, ahlakı güzelse. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kişiyi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır. Sizin Allah'a en sevgili olanınız ahlakça en güzel olanınızdır buyurdu. Evet. Onun için din güzel ahlaktır. Eğer o güzel ahlaka sahip değilse, gece gündüz ibadet yapıyorsa da ona dindar demek doğru değildir. O dindar değildir. Onun dinle alakası yoktur. O dini taklit ediyor. Evet. Ahlakı güzel olsun. İnşallah beraber Yolculuğumuzu yaparız, ebedi hayatımızı beraber kazanırız. Evlenirken sadece dünya hayatını değil, ahirette de beraber olmak için evlenmemiz gerekir. Evet. Efendim, <gülüyor> Esselamu Aleyküm hocam demiş Aleyküm ki, Allah'ın bütün sıfatları hatırı için Ahzab suresi 37. ayeti ve torpil gibi görünen diğer durumlara cevap verebilir misiniz? Karanlığa evet. düştüm. Yardım edin hocam. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Önce şunu söyleyeyim. Allah hiç kimseye torpil yapmaz. Hiç kimseye. Buna peygamberler de dahildir. Torpil yok. Torpil olursa bu adaletsizlik olur. asap suresinde Allah öyle buyurdu. Allah'ın kendisine nimet verdiği senin de kendisine ikramda bulunduğun kimse. Resulullah Efendimiz'in hizmetçisi Zeyd'i kastediyor. Eğer Allah birine vahyini ulaştırmışsa, Allah ona nimeti verdi. Eğer bir de ona yardım edecek bir peygamber veya bir peygamber varisiyle onun beraber ettiyse, işte, hem Allah ikram etmiş oldu, hem de o peygamber veya o peygamber varisi ne yaptı? Ona ikramda bulundu. Daha doğrusu Allah onun vesilesiyle ona ikramda bulundu. Bütün kullara Allah böyle bir ikramı yapıyor mu? Yapar. Yapmış mı? Yapmıştır. İnsan ya onu kabul eder veya kabul etmez. Evet. Mesela, Evet, Allah'ın o ayette buyur, buyurduğu e, Zeyd Resulullah Efendimiz'in yanında köledir. Evet, Hazreti Hatice annemizin kölesiydi. Daha Resulullah Efendimiz peygamber olmadan önce Hazreti Hatice annemiz evet, evlendiğinde ona hediye etti. Zeyd'i ona hediye etti. Sonra ailesi onu almaya geldiğinde onu kaç paraya almışsanız ücretini ödeyelim bize verin. Hatta ne kadar istiyorsanız o kadar verelim. Resulullah Efendimiz buna karşılık ne buyurdu? Hayır dedi. Çağıracağız ona soracağız. Eğer sizinle gelmek isterse sizden bir ücret istemiyoruz. Alın evladınızı götürün. Yok benimle kalmak isterse bu durumda burada kalmalıdır. Sizin buna müdahale etmemeniz lazım. İstememeniz ısrar etmemeniz lazım buyurdu. Onlar da evet dediler. Babası gelmiş almaya çağırdılar. Dediler ona, gitmek mi istiyorsun, kalmak mı istiyorsun? Evet ne dedi? Başka yerde, kendi ailem yanında, memleketimde hür olarak kalmaktansa sizin yanınızda köle olmayı, size köle olmayı tercih ederim dedi. Daha peygamber olmamış Resulullah Efendimiz. Peygamberlik daha kendisine gelmemiş. Neden dolayı Zeyd böyle bir tercihi yaptı? Çünkü Resulullah Efendimiz'i tanıdı. Ahlakından dolayı Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmiş, o güzelliğe aşıktır. Herkes Rabbine aşıktır. Rabbinin güzelliği tecelli ettiği evet, her kul öyle sevilmeye layıktır ve sevilir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kul bu kuldur. Güzelliği tercih eden kul. Allah torpil yapmamış tam tersine o kendi tercihini yapmıştır. Allah ait kelime de buyurdu biz Resul göndermediğimiz kavme azab etmeyiz buyurdu. Dolayısıyla her kavme evet bir elçi gidiyor bir Resul gidiyor bir imam gidiyor. Allah herkesi onunla tanıştırıyor. İşte Allah'ın Kur'una verdiği nimet bu nimet. Yoksa ekmek nimeti değil. Herkes yani sonuçta köle olarak hayatını yaşayan bir kul. Nasıl bir nimet düşünülebilir bundan başka? Resulullah Efendimiz'le beraber olmak en büyük nimet. Ve Resulullah Efendimiz onu sevdiği için. evet. Dolayısıyla ona ikramda bulunmuş. İkramda bulunduğu şey sevgisidir. Bir parça ekmek değildir. Herkes Resulullah Efendimiz'in hayatının nasıl olduğunu biliyor. Evet. Burada torpil yok. Haşa. Hiçbir yerde, e, torpil olmaz, torpil yoktur. Allah imkanları kullarına sunuyor ve tercihi onlara bırakıyor. E, ne buyurdu? İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun, dilyen nankörlük yapsın dedi. İmanı tercih eden kul, Allah'ın kendisine ikramda bulunduğu kuldur. Allah'ın ikramını kabul eden kuldur onu reddeden de Allah'ın ikramından mahrum kalan kuldur. Evet. Allah kimseye torpil yapmaz. Bununla beraber ona tercih etme hakkı verir. Dostluğunu tercih etme hakkı verir. Veli de böyledir. Allah dostları onlara torpil mi yapılmış? Haşa onlar için işte onlar işte böyle seçilmiş özel kullardır demek. Evet. Ee, haşa Allah'a torpil yaptı deme manasına gelir ki Evet ne diyoruz? Haşa. Allah bütün kulları için evet, cenneti istiyor, yakınlığını istiyor. Bütün kulları için kendisine halife olsun istiyor. Bunun için yaratmış. Eğer kul halifeliği kabul ederse Allah'a ayna olmayı, Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermeyi tercih ederse Allah'a yakın olmayı, dost olmayı tercih ederse evet ne buyurdu? Allah dilediğini Allah dileyeni zatına seçer dedi. Kul Allah'ı dilemiştir, Allah da onu diler. Ama kul Allah dilemeyince, Allah da dilememiştir. Tercihi kula bırakıyor çünkü. Evet. Onun için Allah hiç kimseye, hiçbir şekilde en ufak bir torpilde bulunmaz. Ama rahmetiyle bütün kullarına ikramda bulunur. Nimet'i ikram eder. Tercihi de o nimeti alıp almama tercihini de kulunun iradesine bırakır. Ki kul kendi iradesiyle Rabbini tercih etsin. Ya Rabbi ben seni seviyorum. Ben seni istiyorum. Ben seni tercih ediyorum desin. Yoksa Allah onu zorlamış olur. Allah ne musibetle kulü zorlar ne de nimetle kulü zorlar. Tercihi ona bırakır. Bununla beraber bütün insanları peygamberler en önde olanlarıdır. Hepsini imtihana tabi tutar. Belalarla, musibetlerle, hastalıkla, dedikoduyla, canıyla, malıyla, her şeyiyle imtihana tabi tutar. Yani özel bir muamelede bulunmaz. Evet. Bu manada Allah kullarına karşı gafur ve rahimdir. Rauf ve rahimdir. Allah kullarına karşı, evet, Rabbul Rahim'dir. Rahmetiyle onlara muamele eder ve onları terbiye eder. Onlara ikramda bulunur. Tercih de hula aittir. Evet. Efendim, Abdül Latif Övenç. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Elimizden geleni yapıp Allah'a tevekkül etmek için aldığımız önlemler ile aşırı korku ve endişeleri nasıl birbirinden ayırabiliriz? Sizi çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Her konuda mutlaka tedbir almak gerekir. Tedbiri sonuna kadar alıp Allah'a öyle tevekkül etmemiz gerekir. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ederken evet, Sevr mağarasına çıkıyor. En yüksek yere çıkıyor hatta ee, aslında Medine'ye giden yolu takip etmiyor. Başka bir yoldan gidiyor. Buna beraber tepeye, en zirveye çıkıyor. Bir de mağaraya gizleniyorlar. Evet. Hazreti Übekir'le beraber. Yani bütün tedbirleri alıyor. Bütün çabasını, gayretini sarf ediyor. <gülüyor> Sonra müşrikler oraya geldiğinde ne buyurdu? Evet, Hazreti Ebu endişe ettiğini görünce evet, korkma dedi, endişe etme dedi. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Bak nasıl bir güven, nasıl bir tevekkül var. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir? Ama bununla beraber bütün tedbirleri aldı. Bize de düşen bütün tedbirleri alıp öyle Allah'a tevekkül etmektir. Bunun için yapmamız gereken şey gönlümüze sormaktır. Gönlümüze. Çünkü hayatı yaşarken her anda gönlümüzün bir terazi gibi olması gerekir ki ne yapmamız gerektiğini bilelim. Bazen olur kul kendini tehlikeye atar. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Müminlerden öylesi var ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini, evet, canını tehlikeye atar. Kendini tehlikeye atar. Ama Allah onlara karşı kafir ve rahimdir. Allah onları korur. Rahmetiyle onlara muamele eder. Yani Allah orada ne yapar? Müsaade etmez. Tehlikeye girmesele müsaade etmez. Ama kul kendini Allah'ın rızasını kazanmak için tehlikeye atabiliyor. Gönlümüze soracağız. Ne zaman ne yapmamız gerektiğini Gönlümüz bize söyler. Hangi gönül? imanıyla dolu olan gönlümüz. Allah'ın rızasını isteyen gönlümüz. Derdi Allah olan gönlümüz. Bununla beraber evet, ferasetle, basiretle bakan gönlümüz. Allah'ın vahyiyle inşa olmuş olan gönlümüz. Yanlış yapmaz, hiç endişe etmiyoruz. Gönlümüze soruyoruz, ona göre hareket ediyor, ona göre tedbiri alıyor. Ona göre gerekeni yapıyoruz. Efendim Muş'tan Muhammed Emin. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allah'ın üzerinize olsun. Allah sizden razı olsun. Düğünlerde davul çalmak haram değil. Bize zurnanın haram olduğunu, davulun haram olmadığını söylediler. Bizi bilgilendirirseniz çok iyi olur. Allah sizden ve ekibinizden gani gani razı olsun demiş. Allah razı olsun. Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haram demek nasıl ki Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal demek küfür oluyorsa haram kılmadığı bir şeye de haram demek küfürdür. Çünkü Allah ait kerimede buyurdu kimdir o öyle dilini evirip çevirip kavuran şu halaldır bu haramdır diyen Allah adına konuşan, Allah adına hüküm veren kimdir o buyurdu? Yani neye dayanarak bu halaldır, bu haramdır diyor? Davul halaldır, zurna haramdır diyor. Böyle bir ayet var mıdır? Böyle bir hadis var mıdır? Hayır. Niye böyle Allah'a iftira atıp bu haramdır diyoruz? Cehaletten, bilmediğimizden. Birileri Böyle kendi kendine dindarlık yapma adına bir şeylere haram demiş. Hiç farkında olmadan şeytan onu tuzağa düşürmüş. Haram olmayan bir şeye haram dedirtiyor, Allah adına konuşturuyor. Yani onu Allah'ın gazabına doğru çekiyor demektir. Hiçbir müzik aleti aletine haram denmez. Müzik aleti yani ister davul olsun, ister zurna olsun, ister başka bir alet olsun. Evet, hiçbirine haram denmez. İkincisi mesela e, duyuyoruz özellikle bu bölgede. Düğün salonuna gitmek haramdır diyor. Niye? Orada müzik varmış. En yakınların bile düğünü olduğunda düğüne gitmez. E, yani kendine göre böyle Müslümanlık rolü yapıyor. Allah bizden canımızı istiyor, canımızı. Allah bizden gönlümüzü istiyor. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır diyor. Malını, canını vermeden cenneti alamazsın. Öyle kendi kendimizi kandırıp şu halaldır bu, haramdır deyip işte bak ben düğün salonuna gitmedim. Bak işte ben zurnayı dinlemedim. Ben davri dinlemedim. Evet deyip böyle ee, Müslümanlığın bu olduğunu zannedip böyle takdim etmek evet Allah'ın dinine hakarettir bu. Ciharettir bu, cehalet. Eğer bilerek yapıyorsa evet bu da Allah'ın dinine ihanettir. Hiçbir bizik arati haşa haram değildir. Allah haram kılmamıştır. Her bölgenin Müzik aletleri farklı farklıdır. Arabistan'da ne vardıysa onu çalıyordu. Başka bir yerde ne varsa o müzik aletini çalıyor. Bununla beraber düğünde eğlenilmesini, oynanmasını, böyle e, sevinilmesini Resulullah Efendimiz emretmiştir. Her bölgedeki cihazlar da farklıdır. Müzik aletleri farklıdır. Evet böyle şeylerle meşgul olmak e, sanki böyle e, dini götürüp böyle basit şeylere Koymaya, sıktırmaya çalışmak Bunu bir dindarlığın alameti Zannetmek insanın kendi kendini kandırmasıdır Söyledim. Allah bizden bizi istiyor Canımızı istiyor Bu evet. kadar yeter olsun isterseniz evet. İzniniz olursa bir ara verelim Teşekkürler. Teşekkürler Sevgili izleyenlerimiz Kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah